إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا، الطف الله قد تقاتف، فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون.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 فَإِنَّ أَشْلَقَ الْكَلَامِ اِكْتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْي هَدْي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Şeyhul İslam Muhammed İbn Abdül Vahhab التمiminin kitab Tevhid adlı eserini eserinin kitabın, mübarek kitabın çerhine devam ediyoruz. Ramazan'dan önceki son dersimiz olacak bu ders. Önümüzdeki hafta Ramazan'la birlikte derslerimize de ara verdiğimizi, vereceğimizi söylemiştik. Ramazan ibadet Ayı, mübarek bir ay. Kur'an-ı Kerim'in yeryüzü semrasına, yeryüzüne inmeye başladığı ay Faziletlerle dolu, içinde Kadir Gecesi'nin bulunduğu, bin geceden hayırlı olan Kadir Gecesi'nin bulunduğu bir ay, gündüzünü oruçla, gecesini kıyamla geçirmemiz gereken, Allah'a iman ederek ve sevabını, ecrini Allah'tan bekleyerek, hakkıyla oruç tuttuğumuzda, Geçmiş günahlarımızın affı olacağı vaadi bulunan bir ay, Ramazan ayı. Selefin de adeti üzere bu ayda Kur'an okumaya önem vermemiz gerekiyor. Yani bu zamana kadar ortalama, sizi gördüğüm kadarıyla yaş ortalama 30-35 yaş ortalaması var arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Çevremizde bulunan insanlar var. Ben yani onlara şöyle bir sorduğumda %90'ının hayatları boyunca Kur'an-ı Kerim'i bir, bir kere dahi hatmetmediklerini hatmetmedikleri cevabını alıyorum. Yani bu Müslüman için bir kusurdur, bir ayıptır, bir eksikliktir. Hele hele ilim talebesi olan bir insan için sünnete tabi olduğunu söyleyen Sahabenin yolundan gittiğini söyleyen, kendini onlara nispet ederek ben selefiyim diyen bir adam için bu yaşa gelmiş olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'i hatmetmemiş olması gerçekten çok büyük bir kusur, çok büyük bir eksiklik. Yani korkması lazım insanın. Şüphelenmesi lazım kendisinden. allah Teala'nın niye kendisini mahrum ettiğini, bu büyük hayırdan men ettiğini şöyle çok iyi bir şekilde düşünmesi, tefekkür etmesi lazım. Yani ben ne yaptım ki? Ne halt işledim ki? Veyahut da ben neyim ki? Başkalarının bu ayda, bu mübarek ayda kolay bir şekilde, hiç zorlanmadan ikişer defa, üçer defa hatmetmiş olmasına rağmen, hatmediyor olmasına rağmen ben Kur'an-ı 10 sayfasını dahi okuyamıyorum ki vaktimin müsait olmasına rağmen <gülüyor> gençlik, yaşlarımda bulunmama rağmen ne oluyor da ne yaptım da bu, bu büyük sevaptan, bol sevaptan mahrum oluyorum diye insanın şöyle kendini hizaya çekmesi lazım hesaba çekmesi lazım Ramazan'daki ibadetin Yapılacak olan ibadetin hazırlıkları Şaban'dan başlamalı. İşte bahsettik daha önceden. Dedik ki Şaban orucuyla ilgili faziletli hadislerin olduğunu söyledik. Kur'an okumaya da şimdiden başlandırmalı. İşte cemaatle namaza önem veriyoruz ama daha çok önem verilmeli. Ezan okunu okunurken gidiliyorsa camiye ezan okunmadan yarım saat önce 20 dakika önce 10 dakika önce camiye gidilip Kur'an-ı Kerim okunmalı. Kur'an-ı Kerim okumak için özel vakitler ayrılmalı. Girilebiliyorsa son 10 gün, can son 10 günün kaç günü bu çetirlebildiğince itikafa girilmeli. Aleykümselamun aleyküm. Teravih namazlarına dikkat etmeli, kılmalı. Gecenin kalkıp namaz kılmalı. Yani bizim için bir rahmet, bizim için bir arınma. Kendimizi çeke, çe, çekir düzen verme ayı olmalı. Çünkü bu ay öyle bir ay ki, ay ki şeytanların zincire vuruldu. Bir ay. Bu sebeple yani kendi nefsimizi daha ileriye doğru, daha zorlayarak bu ayın hakkınca gereğince eda edilmesine zorlanmalıyız. Nefsimizi bu şekilde terbiye etmeliyiz. Bu aya önem verelim. Ramazan ayı mübarek bir ay. <gülüyor> <gülüyor> Müellif Rahimahullah bizlere diyor ki babun mâ câe fil bil anwa Yağmurun yahut da yıldızlardan yağmur yağdıracağını beklemek yahut yıldızların yağmur yağmaya sebep olacağını ummakla ilgili bab. Hatırlarsınız, daha önceki babta müneccimlikle alakalı, tencimle alakalı yıldızlara bakarak, ayın yörüngelerine bakarak onlardan bir şey çıkartma. Yer yüzünde Olan olayların, hadiselerin, huku bulan olayların gökteki yıldızlar ve ayın hareketleriyle olduğuna, onların sebebi sonucu olduğuna yahut onların direkt buna sebep olduğuna inanmak. Bununla ilgili hükümleri açıklamıştık, söylemiştik ki şu haftaki dersimizde. Bu hafta ise yıldızların yağmur yağ yıldızların sebebiyle yağmur yağacağını ummak, ilgili özel bir bab açmış. müellif Rahimahullah. Bu da tevhidi zedeleyen bir konu. Ki sahabe döneminde de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da bir sefere çıkıldığında, bir yolculuğa çıkıldığında böyle bir olay yaşanıyor. Cahiliye döneminde de bu adet var. İşte falanca yıldız falanca yıldızın sebebiyle yağmur yağdı gibi. Aleykümselam, Allah razı Bazı yanlış itikatlar, inanışlar varmış. Ve bununla ilgili Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yanındaki ashabının onunla beraber bir yolculukta geçen bir olay var. Ve Allah Teala bu şekilde söz sarf eden, bu şekilde itikada sahip olan, yani yağın yağmurun falanca yıldızın sebebiyle yağdığına, yağdırıldığına itikat etmenin küfür olduğunu Allah-u Teala ne peygamberine bildiriyor. Yani Arap cahiliye döneminde, müşriklerde yağmurun yağmuru yağdıranın Allah olduğu inancına itikadı var. Asıl olarak. allah Teala diyor ya Ankebu Suresinde وَلَاِنْ <Sessizlik> men مَنْ min مِنَ السَّمَاءِ maa'n." Onlara sorsan ve desen ki kökyüzünden yağmuru yağdıran kimdir? Ne derler? Sıf. Fe ahya bihi al-ardha min ba'di mawtihâ. indirip ölü toprağı canlandıran dirilten kimdir? Ve Allah. Derler ki Allah'tır. Yani asıl yağmuru yaratanın, yağmuru indirenin kim olduğuna inanıyorlar? Allah Teala'nın olduğuna inanıyorlar Kur'an'ın nasıyla. Ankebut Suresi 65. ayet. Ve leyenseltehum مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاًا Kökten yağmuru indiren kimdir? فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ لَوْتِهَا Ve ölü toprağa, ölümünden sonra hayat veren kimdir bu yağmurla? لَيَقُولُنَّ <gülüyor> اللّٰهِ Allah da derler. Ancak, ancak, şöyle bir inanış ve şöyle bir itikat da var. Yani şu, bu yağan yağmur, şu falanca yıldızın hareketinden dolayı işte batıda bir yıldız batınca onun karşısında doğuda bir yıldız doğar. Bu yıldızın doğması sebebiyle yağmur yağar gibi allah Teala'nın sebep olarak şer'an yahut da kevlen sebep olarak göstermediği şeyleri sebep olarak görmeleri onları ne yapmıştır? Küfre düşürmüştür. Onları küfre düşürmüştür. Peki bu küfür nasıl bir küfür? allah Teala'nın sebep olarak tayin etmediği bir şeyi, sebep olarak bizlere şer'i olarak, şer'an ya da kev'nen sebep olarak tayin etmediği bir şeyi bizlerin sebep olarak görmesi nasıl bir küfürdür? Küçük, küçük, küçük, küçük. küfürdür. Küçük şüktür. Allah talabını sebep görmemiş. Yani bunun sonucunda böyle bir sebebin olacağını yapmamış? Bildirmemiş. Aleykümselam. Aleykümselam. Tabi nadir de olsa nadir de olsa ilim ehli diyor ki ilim ehli diyor ki yağmurun icat bakımından, yaratma bakımından yıldızlara, yıldızların bir sonucu olarak, yıldızların bir ürünü olarak gören insanlar topluluğu da bulunurmuş tabi ki cahiliye döneminde. Ama bu nedir? Az. Şayet böyle bir itikada sahip olursa insan ne olur? Büyük şirkeye düşmüş olur. Allah Teala'nın rububiyet hususiyetinden olan ulubiyet sıfatıyla ilgili olan bir şeyi ne yapmıştı? Neye yüklemiştir? Bir yıldıza yüklemiştir. Müellif burada bize ayet zikrediyor. Ve te'ala ona rızkıkum Bu ayeti Müellif rahimehullah aynı bab içinde iki defa ne yapıyor? Zikredip tekrarlıyor. Aynı bab içinde bu bab içinde az sonra bu ayet tekrardan ne yapacak? Gelecek. Biz de o ayeti oraya ne yapıyoruz? Tehir ediyoruz. Hemen hadise geçelim. An Ebi Malik Ebu Malik el-Eş'ari. Ebu Malik el-Eş'ari sahabede bu isimle kaç kişi var? Arkadaşlar üç kişi var. Ebu Malik el-Eş'ari adıyla yani bu künyeyle e, üç kişi var. Bu hadiste bulunan kişinin adı diyor ki El-Hâris, İbn-ül Hâris, i̇bn ül el şâmi el İbnül Harif, El-Şami. Ebu Malik el-Eş'ari diyor ki radıyallahu anh, Enne sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Erba'un fi ümmeti min emril cahiliye. Erba'un fi ümmeti min emril cahiliye. Ümmetimin içinde dört yaşadıkları, yaptıkları dört şey vardır ki bu dört şey erba'un değil, erba'un. Tenmin. Bu dört şey cahiliye adetindendir. Cahiliye işlerindendir. Alimler diyor ki cahiliye ikiye ayrılır. Bir mutlak cahiliye. Tamamıyla karanlık. Cehaletin yaygın olduğu, cehaletin asıl olduğu cahiliye dönemi. Bu hangi dönem? Hangi dönem bu arkadaşlar? Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamber olarak gönderilmeden önceki dönem. Bu da mutlak cahiliye deniyor. Neden cahiliye dönemi denmiş? Orada cehalet, insanların cehalet içinde yaşadığı için. İnsanların cehalet içinde yaşadıkları konular neydi? Peygamberimizin peygamber olarak gönderilmeden önceki o döneme cahiliye dönemi denmiş. İnsanlar bazı şeyleri bilmemişler. Bazı hak ve hukukları çiğnemişler. Cahili olmuşlar. Ona kör olmuşlar. Bunların en büyük, en başında gelen şey ne arkadaşlar? Şirk. Allah'ın hakkı. Allah Teala'nın kulları hakkındaki yalnızca ona ibadet edilme hakkı konusunda insanlar ne yapmışlar? Cahil olmuşlar. Kör bir şekilde yaşamışlar. O sebeple bu döneme nedenmiş? Cahil. Cahiliye dönemi denmiş ve bu dönemdeki bu döneme evet. mutlak deniyor yani. Tamamıyla aydınlatıcı, insanlara yol gösterici hiçbir nur, hiçbir ışık yok. Kalmamış. İnsanlar Allah'a ortak koşuyorlar. Tüm şeylerle, vesilelerle, kabirlere yönelerek, ağaçlara yönelerek, putlara yönelerek, ne yapıyorlar? Allah-u Teala'ya yakınlaşma adıyla, gayesiyle, hedefiyle ortak koşuyorlar. E bunun dışında kulların da hakkının yendiği bir dönem. Diri diri kız çocuklarının toprağa gömüldüğü, izin yaygın olduğu, zulmün, zorbalığın, despotluğun yaygın olduğu bir dönem. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesiyle ne olmuş? Bu dönem artık sona ermiş. Artık bir nur, bir ilim geliyor. O dönemden sonra, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminden sonra artık hiçbir döneme ne? olarak isimlendirilmez? Cahiliye dönemi olarak isimlendirilmez diyor. Bir de ne var? Nisbi dönem, cahiliyet dönemi, nispi. Yani tümüyle cahiliyet dönemi değil. Ama işte Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirmiş olduğu sünnetten, elimden, ayetlerden, ona inmiş olan Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştığı takdirde insanların düştüğü, düşmek zorunda kaldıkları o cahiliye. Buna da ne diyoruz biz? Nispi. Yani tümüyle değil. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, dört husus var ki Ümmetim içinde yani ümmetin tümünün düşeceği anlamına gelmez bu arkadaşlar yani ümmetin tümü bu dört şeyi yapacak manasında değil yani ümmetin içinde yaşanabilecek dört fiil var dört şey var ki bunlar cahiliyedendir nedir bunların ilki ve diyor ki aleyhisselatü vesselam ve bunu ne yapmayacaklar terk etmeyecekler yani bu devam edecek kıyamete kadar bu devam edecek Bunların ilki El-Fakhru bil-Ahsâb. El-Fakhru bil-Ahsâb. İnsanın soyuyla, nesliyle, atalarıyla ne yapması? Övünmesi, gurur duyması. Bunu böyle artık öyle bir hale getirip diğer insanları küçük görerek, tahkir ederek kendine ne yapması? Düzeltmesi, üstün kılması. Bu Cahiliye Döneminin kalıntılarındandır, Cahiliye Dönemi eserlerindendir. İkincisi, "vtagnu fil ansab", "vtagnu fil ansab". İnsanların soyu, sopronu ne yapmak, dil uzatmak. Onların nesil, soyuyla alakalı, ile alakalı, alakalı nesilleriyle alakalı ne yapmak, İleri geri konuşmak. Alimler diyor ki bu iki türlü olur hem sövmekle olur, ona dil uzatmakla, sövmekle, ağır kelimelerle zikretmekle, hem de bir kimseyi sen falanca kabileden, falanca ırktan değilsin ve onun o kavme olan, o millete olan bağını inkar etmekle olur. Bu iki türlü şekilde ne yapılabilir? Soylarla alakalı, insanların soyları ile alakalı, ileri geri konuşulduğunda, konuşulduğunda, konuş, konuşulduğunda, bu da cahiliye adetinden Hala bugün var. İnsanlar sinirlendiği zaman, kızdığı zaman bizim memleketimizde bile hemen ne yapıyorlar? Falan canın soyuna soyup sopuna sövüyorlar. Yani Aleyhisselatü vesselam bunu ne zaman haber vermiş? 1400 sene önce haber vermiş. Yani şeytana bakın, insanlara 1400 sene önce neyi fısıldıyorsa, neyi yaptırıyorsa şeytan, vesvese vererek yaptırıyorsa, o zamanın insanları Hangi şeyi uyguluyorsa bunların insanlığına bakın. Şeytan damarlarda geziyor insanların damarlarında. Fısıldıyor, vesvese veriyor. Bakıyorsun adam bir kızıyor. Nereden duyduğunu bilmeden adam ağzından ne çıkıyor hemen? Bir bakıyorsun falancanın soyuna sopuna siliyor. Vel istiska'u <Sessizlik> bin nucum. Üçüncüsü ney? İstiska bin nucum. Yıldızların yıldızların Yağmur yağmasına sebep olmasını unmak. Yani yıldızlar bakacak yıldızlara, özellikle Araplarda dediğimiz biraz önce söylediğimiz gibi şu varmış. Yani batıda bir yıldız batınca karşılığında hemen doğuda bir yıldız çıkar. O yıldızın sebebiyle de yağmur yağdığını haberlermiş, inanırlarmış. O yağmurun bundan dolayı yağdığını, yağdığına itikat eder, inanırlarmış. Aleyhisselatü Vesselam da bunu ne olarak niteliyor? Cahiliye. işlerinden. Olarak. Ama demin de bir tefrik yaptım. Ettim, hatırlarsanız. Yani ya o yıldızların tamamen yağmuru icat ettiğini, yağmuru yarattığını inanmak var. Ki bu nedir? Birimlik. Büyük şeydir. Ya da yıldızların yağmurun yağmasına sebep olduğuna itikat etmek var. Yani batıda yıldız battı, doğuda çıktı. O arada da yağmur yağdı. Dedin ki bak bu yıldızdan dolayı sebebiyle yağmur yağdı. Bu da nedir arkadaşlar? Küçük, küçük şirk. Çünkü Allah-u Teala'nın sebep olarak tayin etmediği bir şeyi sen ne yapıyorsun? Sebep, sebep olarak görüyorsun. Bu da nedir? Küçük şirk. Muskada da aynı açıklamıştık. Nazar boncuğunu da önce açıklamıştık hatırlarsanız. Adam diyorsa ki ben bu nazar boncuğunun muskayı takıyorum. beni koruyan Allah ama bu da bir sebeptir diyorsa Küçük, küçük şirk. Diyoruz ki beni koruyan budur. Kalp artık oraya emeğiyle diyor, oraya yöneliyor. O zaman ne arkadaşlar? Bu büyük şey olur. Bugün de aynı şeyleri görmek mümkün. Yani bugün belki yağmurun yağmasını yıldızlara bağlayan insan azdır. veya duymuyoruz, bilmiyoruz ama bu yağmurun yağmasını bulutlara, değil mi? bağlayan. Direkt olarak bulutların o yağmuru yağdırdığına onun sebep olduğuna inanan. İstediğimiz zaman biz de yağmur yağdırabiliriz. Gökyüzüne işte yağmur bombaları atarak bunu yapabiliriz gibi itikada inancı sahip olan insanlar var mı? Var. İşte tevhidin kemalini zedelen bir husus. Bu itikada sahip olmak. Az sonra hadiste gelecek. Yağmurun Ardından sahabelerden bazıları diyor ki falanca yıldız sebebiyle yağmur yağdı. Yani sahabeler çıkıyor. Allah Teala hemen peygamberine bildiriyor diyor ki o gece o lafı söyleyen sahabeler diyor ki Allah Teala kullarımdan bazıları ne oldu? Bana kafir oldu. Sabahladı. Bana kafir olarak sabahladı. Sebep? Sebep yağmurun yağdıranın Allah olduğuna inanmakla birlikte sebep olarak Yıldızı sebep olarak görmek. Düşünebiliyor musunuz? Tevhid ne kadar hassas bir konu. Yani hani bazıları bizi itham ediyor ya, sürekli tevhid, tevhide vurgu yaptığımız için, yahut bizim alimlerimiz, ulamamız, her otuz, o sohbette tevhide önem verdikleri için, insanları düşmüş oldukları, yapmış oldukları, uygulamış oldukları, şirkten sakındıkları için, ya bunlar tevhidten başka bir şey bilmiyorlar. Tamam artık tevhid anlaşıldı gibi ithamlarda bulunan insanlara sünnette, Kur'an'da ve sünnette o kadar çok deliller var ki. Yani bir şeyden bahsetmiyoruz. Başını sıkıştığı zaman kabirlerden yardım isteyin. Öleler hayattayken kınındaki kılıç gibidir. Öldükten sonra kınından çıkmış kılıç gibidir diyen insanların şirkinin ne kadar tehlikeli ve büyük olduğunu görmek istiyorsanız Az sonra gelecek olan hadise yani Birisi tamamen ölülerin yardıma koşacağına, asla ruh sahibi olduğuna dünyada, hele hele öldükten sonra daha rahat gezdiklerine inanıyor, itikat ediyor. Ve ona rağmen hala diyor ki ya bu insanlar bize şirktesiniz, şirk işliyorsunuz, işte müşrik olduğunuzu diyorlar. Biz Allah'tan başka yaratıcı mı var diyoruz? Diyor. Diyor. Bir taraftan da bakıyorsunuz ki allah Teala yağmuru yağdıranın kendisi olduğunu kabul eden insanların yağmurun yağma sebebi olarak bir yıldızı göstermelerinden dolayı Allah-u Teala onları ne olarak vasfediyor? Cahil olarak vasfediyor. <gülüyor> o zaman gelin bu insanların halini düşünün. Apaçık, sıkıntı halinde, refah halinde, ferah halinde, sıkıntı halinde, darlık halinde ve tüm hallerinde ölülerden yardım isteyen, yetiş Abdülkadir Geylani diyen, yetiş ya şeyhim diyen, himmet ya şeyhim diyen, insanların durumunu için, bunlara mukabil, bunların yanında durumlarına kadar tehlikeli ediyor, değil mi arkadaşlar? Diyor ki aleyhissalatü vesselam üç tanesini saydık ne bunlar? El-fakru <Gülüyor> bil-ahsab ve-ta'nu fil-ensab el-istisqa bil-nucum <tuh> <tuh> Yağmur, adı, yağmur yağdırı yağmur, sebep, sebep olduğuna inanmak. Dördüncüsü Venniyaha Enniyaha Ölünün arkasından Çığlıklar atarak Üstünü başını yırtarak Yüzünü tokatlayarak Feryat etmek. Bu da nedir arkadaşlar? Cahiliye cahiliye <gülüyor> Cahiliyede Yapılan adetlerden adetlerdendir devam ediyor ki aleyhisselatü vesselam oku adeti nevent sünah ve vesselam yine buyurdu ki ürünün arkasından feryat edip dövlenen kadın ölmeden önce tövbe etmezse kıyamet günü üzerinde katranlı bir gömlek ve her yerini kaplayan yüzlü bir elbise olduğu halde kabrinden kaldırılır Evet. Orada neydi hadiste? Ölünün arkasından ağlayarak feryat eden kadın. Niye kadına işaret var? Erkeğe burada bir işaret yok. Çünkü galiben genellikle bu fiili yapıyor. kimler yapıyor? Kadınlar. Kadınlar yapıyor. Görüyorsunuz televizyonlarda da haberlerde de sağda solda cenazelerde de okuyorsun. Adam cenazede ağlasa gözünden böyle yaşlar atıyor. Yavaş yavaş içine atıyor. Ama kadınlara bakıyorsun ki işte saçını başını yoluyor, üstünü başını tırmalıyor, yırtıyor, çığlıklar atıyor, bağırıyor. Bu cahiliye adetlerinden bir adettir. Ve ölmeden önce tövbe etmediği takdirde karşılığında verilecek ceza nedir? Ne diyor hadiste? Katrandan. Ne demek katran? Zift. Zift. Asfalt var ya yolda. Onda olan zift var ya, siyah. O ziftten bir ne giydirilecek ona? Elbise gömlek. Elbise, gömlek. Ve ney? Uyuz. Bir, uyuz hastalığından bir ney? Elbise, gömlek giydirilecek. Bu kadının cezası bu. Diğer günahlar da tövbe edilmediği takdirde karşılığında ne var? Ceza var. Ona özellikle işaret edilmesinin sebebi ne? Tövbe edilmediği takdirde. Bunun çok büyük bir günah olduğunu, işareti ve insanları böyle yapmalarından dolayı azarlama var bu hadiste. Yani de demek ki bu çok sakıncalı, çok büyük. Yapan kişinin azarlanması gereken bir nedir? Günah. Yani küfür bile tövbe edildiğinde ne olur? Affedilir, değil mi? Allah'ın izniyle Allah tabii izni, kabul ederse affeder. İşte diğer günahlar da tövbe edildiğinde Allah Teala affeder. Tövbe edilmezse Diğer inalar nedir kalmış. Orada Allah Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun o kadar tehlikeli, o kadar Allah tarafından sevmediği, bozuk ettiği ve karşılığında böyle ağır bir ceza verdiği bir gün olarak bizlere ne yapmış? Anlatmış. Diyor ki: "Mü'alif Rəhıma Allahu velahuma O ikisinin rivayet ettiğini ele Kim o ikisi? Bukhari Müslüman. Anzeyd ibn-i Halid anhu kal, salla lena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salates subhi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere sabah namazını ne yaptı? Kıldırdı. Bizlere sabah namazını kıldırdı. Nerede? Bil Hudeybiye yahut Bil Hudeybiye. İki türlü okuyabıyorsanız. Türkçe'ye geçmiş. Şeddesiz olarak geçmiş. Hudeybiye. Aynı yerin ismi ne olarak dokunabilir? Hudeybiye. Burası Mekke'ye yakın bir yer. Biliyorsunuz Hudeybiye'yi. Şu andaki isminin Şuraysi. Yani o bölge şu anda ne diyorlar? Şuraysi diyorlar. Bu bölgenin bir kısmı Haram bölgesinde sayılmakta. Bir kısmı da Haram bölgesinin dışında kalmakta. Yani Mekke'ye o kadar yakın bir yer. Buradaki kuyudan dolayı buraya Hudeybiye'den de söyleniyor. Aleyhisselatü vesselamın hicretin kaçıncı yılında geldiği bir yer olsa Söylüyoruz sürekli. Hatırlayın, hatırlayın bakalım. Hicretin kaçıncı yılında geliyor oraya. Hudeybiye'ye bir anlaşma yapılıyor. Hicretin altıncı yılında. Hicretin altıncı yılında geliyor Aleyhisselatü vesselam. İşte burada bir yaşanan olay var. Sahabe bunu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sabah namazını Hudeybiye'de kıldırdı. Ala ifri sema. Ala ifri sema. Neyin ardından? Sema Arapçada ne demek sema? Gökyüzü. Tabi buradaki manası ne? Yağmur. Yağmura da ne deniyor arkadaşlar? Sema. Çünkü yukarıdan yağdığı için yüksekte olan her şeyi Arapçada ne denir? Sema denir. Yüksekte olan her şeye ne denir? Sema denir. Onun için Allah Resulullah Aleyhisselatü vesselam cariye kadına sorduğunda "Eyin Allah. Allah nerede?" dedi. Kadın ne diyor? "Fis sema." Fis sema. Fis -sema. Ne demek fis -sema? fis sema? Yani gökte. Yani yukarıda. Yüksekte olan, yukarıda olan şey her şeye ne deniyor arkadaşlar? Fis sema. Şey yağmura da bu bakımdan ne isme deniyor Arapçada? Sema. Sahabe diyor ki "Ala isri sema ala isri sema." Yağmurun ardından gecenin diyor. Yağmur yağmıştı. O gecenin sabahında Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bizlere işte sabah namazı sundurmuştur. Ne oldu? Elemma selam verince namazını bitirince akbele ale Ne yaptı? İnsanlara doğru yüzünü döndü. Fakal insanlara dedi ki: "Hal tedrûne mâ zâle rabbukum?" Hal <gülüyor> ne dediğini biliyor musunuz? Elbette insanlar oradaki sahabeler Allah Teala'nın onların ne dediğinin farkında bilgisinde değil olan. Aleyhisselatü Vesselam bunu biliyor. Niye bu soruyu soruyor? Onları ne yapıyor? Meraklandırıyor. Aleyhisselatü Vesselamın böyle soru-cevap metodu hadislerinde görülüyor yani yaygın özel sorular soruyor sahabeye. Biliyor musunuz? Gibi. Sahabeler de diyorlar ki: "Alu Allahu ve Resuluhu a'lem." Allah ve Resulü bilir. allah Teala'nın Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın vefat etmesinden sonra diyor ki alimler, artık yani meseleyle ilgili soru sorulduğunu bilinmiyorsa neden mesela lazım? "Allahu a'lem." Allahu a'lem. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Hı. Vefat etti. Sahabeler diyorlar ki Allahü ve Resulü a'lem Kal diyor ki aleyhisselatü vesselam Kal, Kale Rabbimiz şöyle dedi Rabbimiz söyledi dedi Asbaha min ibadi mu'minun bi ve kafirun Bu sabah yani bu gecenin ardından yağmurun yağması ardından Kullarımdan bazıları bana mümin olarak sabahladı. Bazıları da kafir olarak sabahladı. Yani onları bu küfre düşüren, o tevhidin kemalini zedeleyen husus konu ne şimdi az sonra gelecek? Ve onu bildikten sonra bugün insanların düşmüş olduğu, bırakın tevhidi zedelemeyi, tevhidi kökünden kazıdığı şeyleri düşünün. İtikatları, inanışları, söylemleri, eylemleri. Yani tevhidi zedelemeyi bırak, zımparayla kökünden kazıyıp birinden koparıp attı. Öyle sözler duyuyoruz ki, öyle fiiller görüyoruz, öyle amenler işlenirken görüyoruz ki, Allah diyorsun ya. Yani. Ne diyor Allah Resulullah Aleyhisselam? Rabbiniz şöyle dedi. Burada Allah Tanrı'nın kelam sıfatıyla ilgili ne var? Bir delil var. ehl sünnetin kullandığı bir delil. Ne arkadaşlar? Onu da hatırlatalım size. tul vasıtiyeti de almıştık. Evet Mustafa. Allah-u Teala'nın konuşma sıfatı var. Onu bir de tehli de kabul ediyor. Eksikliklerle, hatalarıyla. Allah-u konuşur. Ama burada ince bir yere gönderme var. Bir delil çıkarıyor ehl-i sünnet ve cemaat. allah Teala'nın konuşma sıfatıyla alakalı. Dilediğinde Allah-u Teala ne var? Konuşur. Yani Allah-u Teala'nın konuşması hem zatî bir sıfat ezelden o sıfata muttasıf. O sıfatla vasıf olmuş. Ezelden konuşma sıfatı. Bir de bu sıfat hem zati sıfat dedik bu şekilde. Zatının muttasıf olduğu ezelden bu yana olan bir sıfatı. Bir de fiili bir sıfatı. Ne demek fiili sıfatı? allah Teala dilediği zaman, ne zaman dilerse o zaman ne var? Konuşur. Konuşur. O gece sahabelerden bazıları o sözü sarf edince, yağmur şu falanca yıldızın sebebiyle yadı deyince Rabbi Taala ne yaptı? Gerçekten. Konuştu. Diledi Gerçekten. ve konuştu. En böyle inanır. Allah Teala dilediği zaman ne yapar? Konuşur. Bir de ehli ne diyor? Maturidiler, Eşariler ne diyorlar? Allah Teala'nın konuşma sıfatı eskiden ezeli ezeli konuşmuştur. Bitti. Konuşmuştur diyorlar. Yani bakın, delillerin birçoğunda ne var? Akide ile alakalı, tevhid alakalı bir delil var. Bir bakımdan bir vecihten, bir yönden değil. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam açıklıyor diyor ki, Fa ammen qala mutirna bi fadilallahi ve rahmetihi, fa dalikemu minun bi kafirun bil kawkar. Allah, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ki, kim Allah'ın fazlıyla ve Allah'ın rahmetiyle yağmur yağdı diyse eğer Mu'minun bi kafirun bil kovar. Ne olmuştur bu? Allah Teala diyor ki bana iman etmiş, mümin olmuştur. Yıldızlarını yapmıştır. İnkar etmiş, yalanlamıştır. Tevhidin kemali zedelenmemiş. Bu amma <mü'me> menkale mutirna binew ike da vakeda. Ama kim de dediyse ki falanca yıldızın sebebiyle yağmur yağdı. Fdağle <mü'minun> ki kafirun bi bana küfür etmiş, beni inkar etmiş. Ve mu'minun bil kevâkim. Yıldız'a da ne yapmış olmuştur? İman etmiş. Peki burada küfür hangi küfür? Hangi küfür arkadaşlar? Küçük küfür. Küçük küfür. Neye bilen küçük küfür buradaki? Sebep olarak görüyorlar. Sebep olarak gördükleri için de. Ama Allah Allah sonuçta bunları ne yapmışlar? Yani bunu niye küçük küfür olarak... Bu, bu olayda anlatılıyor. Yani burada nimetin inkarı var. Nimetin inkarı var. Arapçada nimetin inkarına nasıl ifade ediliyor Arapçada? Ne deniyor? Küfranu'n-ni'me. ne yapmak küfretmek. Yani nimeti kadrini, kıymetini bilmemeye deniyor. Nimete küfretmek yani. Neden bunlar allah Teala'nın nimetini, kadrini bilmiyorlar. Nimete küfür ediyorlar. Böyle diyen insanlar. Çünkü yağmuru yağdıran onun müsebbibi kimdir? Allah-u Teala'dır. Dilediği zaman yağmuru yağdırır. Yani gördünüz 2-3 yıl önce Türkiye'de bir kuraklık vardı. Yani kış ayı Türkiye'nin 12. 1. 11. aylarının olduğu dönemlerde. Ben çok iyi hatırlıyorum o dönemleri. Şu anki gibi. Barajların boş olması bir kenara, evet barajlar boştu. Böyle ben çatı katında oturuyordum. Böyle bakıyorsun bulutlar gelmiş. Yani böyle kümelenmiş. Gökyüzüne bakıyorsun. O zaman burada Veli Efendi'nin ışıkları da vuruyor. O böyle kapkarı bulutlar. İnanın, böyle bir araya gelmiş diyorsun yani gümbür gümbür yağmur yağacak herhalde. Sonra bakıyorsun ki böyle sadece hayvanların otları yemesi için, o otları yeşertebilecek miktarda Onlara kağıt girecek miktarda 3-5 damla yağıyor, yahut hiç yağmıyor diye bakıyorsun ki, hava normal bir şekilde açılıyor. Yani bulutlar dahi yağmurun yağmasına sebep değil bu manada. Yani evet Allah-u Allah ne yapmış bunları? Yani ya, bulutlar geldiği zaman, Allah dilerse ne oluyor? O bulutlardan yeryüzüne yağmur yağıyor. Allah onları bir sebep koymuş ama bu her zaman geçerli bir şey değil. Yağmaya da biliyor. Dikkat edin, nimetin inkarı, nimeti asıl verenine değil de allah tarafından sebep dahi kılmadığı bir şeyi sebep olarak görmek ne olarak niteleniyor? Nimete küfür olarak niteleniyor. Allah'a küfür olarak niteleniyor. Yani siz gelin görün ki insanları yaratan, cinleri yaratan, onları yoktan var eden, onlara kemikler verip, kemiklerin kemikleri etle ne Giydiren, süsleyen, insanla sağlık, sıhhat, bütün bunları veren Allah Teala'ya ortak koşanı düşünün. Bunun küfrü, bunun nimeti olan saygısızlığını düşünün. Yani şirk ne kadar, şirkin ne kadar iğrenç, ne kadar büyük günah olduğunu bir bakımdan da böyle anlayabilirsiniz. Yani Allah Teala bütün nimetleri vermesine rağmen, sana bütün iyiliklerde ve ihsanda bulunmasına rağmen, insanlar bu, bu nimeti vermesine rağmen, bakıyorsun ki adam çıkıyor. Başı sıkışmış. Şeyhinden yardımcı. Kurban kesecek. Gidiyor. Kabirin türbenin önünde kurban gidiyor. Allah-u hakkı, hukuku nerede? O yüzden Allah-u Teala İnne <gülüyor> Allah'a la yagfiru en yüşreke bihi şey'en. Allah-u Teala kendisi teşvik koşmayı ne yapmaz? Ve yagfiru mâdûne zâlike li menneşe. Bunun dışındaki neydi? Dilediği takdir ne var? Başlar. Ama şirk en ağır günah, en iğrenç günah, en pis günah ve insanların hakkında en cahil oldukları günah. Yani şirk nedir diye soruyorsun. Sen de şirk nedir? La ilahe illallah nedir? Tevhid'i bilmediği için zaten şirkte ne yapamıyor? Bilemiyor, anlayamıyor, idrak edemiyor, kavrayamıyor.